Peygamberimiz Medine'ye ilk geldiğinde Medineli Müslümanlardan her biri ona bir şeyler hediye etme yarışına girmişlerdi. Aynı zamanda Peygamberimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym de bir hediye vermek istiyordu. Ama herhangi bir mal varlığına sahip değildi. O da en kıymetli varlığını, oğlu Enes'i Resulullah'ın hizmetine vermişti. Enes artık Resulullah'ın ailesinden biri gibiydi. Annesi Ümmü Süleym onu dikkatli olması gereken hususlarda sıkı sıkı tembihler Peygamberimize hürmette kusur göstermemesi için elinden geleni yapardı Oğlunun Peygamber Aleyhisselam'dan olabildiğince istifade etmesini dilerdi Yine böyle bir günde Enes'le annesi sohbet ediyorlardı Eee Enes'cik neler öğrendin bize de anlatacak mısın bugün? Hı hı. Anlatırım tabi anne sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum Aslan oğlum benim sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz Neler oldu söyle bakalım Ensardan birinin hasta olduğunu duymuştuk Nicedir cemaatle namaz kılmaya gelemiyordu Peygamber efendimiz bu konuda çok hassas Aramızdan birilerini görmezse hemen başına bir hal gelip gelmediğini araştırır Onu da öyle sordu soruşturdu Hasta olduğunu öğrenince peygamberimiz de onu ziyarete gittik. Allah şifa versin. Amin. Gidince peygamberimiz halini hatırını sorduktan sonra canının bir şey isteyip istemediğini sordu. Hasta ne zamandır buğday ekmeği yiyemediğini, canının ekmek istediğini söyledi. Peygamberimiz de etrafa haber gönderdi. Buğday ekmeği olanın getirmesini istedi. Bir süre sonra ekmeği getirdiler. Sonra oradan çıktık. Abdullah'ın babası Ömer de bizimleydi. Resulullah ona şöyle dedi. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir. Bak bu çok güzel bir bilgi. Demek ki hastaların dualarını almalıyız. Evet. Bugün de değişik bir hadise oldu. Ne oldu merak ettim. Peygamber Efendimiz bazı sahabilerle birlikte mescitte otururken ensardan Hallat bin Rafi içeri girdi ve aceleyle namaz kıldıktan sonra Resulullah'a yaklaşarak selam verdi. Hallat'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Allah Allah neden? Sonra Hallat namazını tekrar kıldı ve peygamberimizin yanına gelerek yine selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra ''Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın.'' buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar edince Hallat ''Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?'' dedi. Nerede hata yapmış da namazı olmamış acaba? Namazı çok hızlı kılmış. Peygamberimiz usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın tamamını bu şekilde kıl. Hmm. Resulullah da namaz kılarken tüm ayetleri tane tane okur, rükû ve secdelerini ağır ağır yapar ya. Demek ki huşu içinde olmamız için hızlı hareket etmememiz gerekiyor. Evet, peygamberimiz sizden biriniz namaz kılarken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır diyor. Bunu da öğrendiğim çok iyi oldu Enesciğim. Kardeşlerini de anlatayım da onlar da namaz kılarken dikkatli olsunlar. Ha anne asıl söyleyeceğim şeyi yeni hatırladım. Neymiş o? Peygamberimiz bazen bana özel tavsiyelerde bulunuyor. Bu anları çok seviyorum. Geçen gece beni yanına çağırdı. Bir süre sohbet ettik. Sonra bana şöyle dedi. Yavrucuğum kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma veya samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. ''Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.'' ''Bu söylediklerinin hepsi çok kıymetli oğlum. Bana dünyaları verseler bu bilgilerle değişmem. Kalbine hakim olmalısın derim ya sana hep. Bak peygamberimiz ne güzel açıklamış.'' Peygamberimize bu kadar yakın olduğun için ne kadar büyük imkan içinde olduğunu hiç unutma Ve Allah'a bunun için şükret Şükrediyorum anne Benim hayatta en sevdiğim insan o Onun yanında olmak benim için en büyük nimet Bu kadar zamandır onun yanındayım Bana hiçbir iş için bunu niye öyle yaptın ya da bunu neden yapmadın demedi Aman dikkat et saygıda kusur etme oğlum Dikkat ediyorum anne merak etme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 Mekke'de herkes senden bahsediyor Tek başına iki adamın hakkından gelmişsin Babam da diğerleri de senden korkuyorlar Hele de yanında insanların biriktiğini öğrenirlerse harekete geçemezler Aylardır hapisteyim Yeniden o kapana kısılmayacağım Süheyl kafesi hapsettiği oğlunun bir aslana dönüştüğünü fark edememiştir Bu saatten sonra sana zarar veremez merak etme Buna ne sen izin verirsin ne de biz. Evet doğru. Kesinlikle. Eksik olmayın. Nereden baksanız 30 kişi olmuşuz. Bize bir lider lazım. Evet haklısın. Başımızda birinin olması gerek. E bu Basire ne dersiniz? Neden olmasın? Biz buraya ona güvenerek geldik. En cesaretlilerimizden biri o. Üstelik strateji geliştirme konusunda da başarılı. Evet hem peygamberimizle bizden fazla görüşme imkanı yakaladı. Dini konularda ona danışabiliriz İtirazı olan var mı? Hem fikir olduğumuza göre liderimiz belli oldu Ebu Basir Hayırlı olsun Mübarek olsun Ebu Basir Allah'a hükümet! Allah'a hükümet! Allah'a Allah hükümet! Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı Böylece Hudeybiye anlaşmasının maddelerinden ilki, Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı. Suffe ashabı Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde kendilerine ayrılan bölümde kalmaya devam ediyordu. Herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bu gençlerden, gündüzleri bulabildikleri işlerde çalışanlar, Kazandıklarını akşam arkadaşlarıyla paylaşıyor O günü Resulullah'la geçirmiş olanlar da Öğrendiklerini orada olmayan arkadaşlarına anlatıyordu Selamun aleyküm Ve aleyküm selam hoş geldin Hoş bulduk Bugün ancak bu kadar hurma alabildim Yorulmuşsun ne yaptın bugün? Uzak mahallelerden birinde bir bahçe vardı Sahibiyle anlaştık Gün boyu kuyudan su çekerek fidanları suladım Bunun karşılığında da şu gördüğün kadar hurma aldım Hava da çok sıcak çok zor olmuştur Allah razı olsun bize bu akşamki rızkımızı getirdin Cümlemizden siz neler yaptınız ben yokken Biz de bildiğin işlerle meşguldük Mescitte namazları kıldık Bazılarımız çarşının yolunu tuttu iş bulma umuduyla Bazılarımız burada kaldık Bana anlatacağınız bir şey yok mu? Var tabi olmaz mı? <gülüyor> Ebu Hureyre, bugünün malumatını sen versene Vereyim Öyle vaktinde hep beraber oturuyorduk Peygamber Efendimiz yanımıza uğradı ve Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi Hepimiz sustuk Hangimizin hayırlı, hangimizin şerli olduğunu söylemekle duymakta cesaret isterdi Bunun üzerine Resulullah sorusunu üç kere tekrarladı Nihayet aramızdan biri evet ya Resulallah diyebildi. O zaman Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunan kimse olmak. Hayırlı insanı ne güzel özetlemiş. Bu arada adamın biri geldi ve ey Allah'ın nebisi. Esirgenmesi helal olmayan şey nedir diye sordu Neymiş? Peygamber efendimiz önce su ve tuz dedi Adam sorusunu tekrarlayınca yapacağın her hayır diye cevapladı onu Bugün peygamberimizin bana öğrettiği bir şey daha var Onu da anlatayım da namaza hazırlanalım Bilal birazdan ezan okur Anlat tabi ne oldu? Allah Resulü bizi fidan dikmeye teşvik eder ya hep Geçen gün çalıştığım bahçede bahçenin sahibi bana bir fidan vermişti ben de bir an evvel onu dikmek istedim. Tam işimi bitirmiştim ki peygamberimiz yanımda belirdi. Ebu Hureyre o diktiğin nedir diye sorunca kendim için bir fidan dikiyorum dedim. Peygamber aleyhisselam bu kez senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi dedi. Göster ya Allah dedim. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ı bütün noksanlıklardan tezih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.